Erkeklerden yana ihtiyacı olmayan, yani erkeklikten kalmış bulunan hizmetçilerinden, yahut henüz kadınların gizli yerlerine muhtali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Hepiniz Allah'a tevbe edin ey müminler, ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. İzahı Allah Teala müminlere, Gözlerini harama bakmaktan sakındırmalarını emrediyor. Ta ki helaldan başka bir tarafa bakmasınlar. Zira bedenin sultanı kalp iken kalbi bozan da gözlerin harama bakmalarıdır. Hatta göz görmezse, kulak işitmezse ve dil söylemezse kalp ve dima zina gibi kötülükleri asla tasavvur edemez. Bunun için yukarıdaki En-Nur suresinin 30. ayetinde bedenin sultanı olan kalbin temizlenmesi emrolunmadı. Ancak kalbin temizlenmesi için gözleri harama bakmaktan sakındırmalara emrolundu.